İyi günler efendim, iyi günler. İyi günler. Hazır mısın Karagöz'üm? <gülüyor> Hazırım Hacı İbat. Yalnız davulu buraya sığdıramadığım için getiremedim. <gülüyor> e neyse, sen manileri oku yeter. İlk önce tabii bizi daha önceden dinlemeyen dinleyicilerimiz için açıklama yapalım. Efendim, Karagöz'ümüz bu yıl yine bir icatla karşımıza çıktı. Elektronik davula sahip ilk Ramazan davulcusu olarak. Bir de dediğine göre hani şu piyanoda rastladığımız bir özellik var ya birçok melodiye sahip olma özelliği İşte bizim davul da aynı şekilde olacakmış Şimdi manilerini dinleyeceğiz karagözümüzün Evet buyur bakalım ses sende ee, Başlıyorum Başla karagözüm ilk önce bağlama sesi girer Bağlama? Evet bu girişten sonra Hoş geldin Ramazan neşe verdin hemen Burada davulun güm, güm sesini duyarız Sensin başımızın dağacı, bu sözden sonra da neyi girer? Ne? Evet, olursun derdimizin ilacı. Ya Karagöz'üm sen ne yaptın? Ne yaptım? Bir aletten bu kadar farklı ses çıkar mı? Aa çıkar çıkar, müzikte çeşitlilik. Göreceksin bak, bu sesleri dinleyenler yataktan güle oynaya savura kalkacak. Sen bu aleti yaptım diyorsun da denedin mi hiç? Nerede kalmıştık? Ha diğer manide sıra. Manidir benim işim, cebimde hazır yemişim. Burada ut girer. Sırada ut da var ha? Ya, udu biraz dinleriz. savur da çok yeme, zordur o zaman işin. Gitarla bitiririz bu tarafı. Gitar, vay be! Pek kar mı olmuş? Bence Karagöz'üm, sen bu aletine pek güvenme. Kul yapımı ne de olsa, sen manilerine kuvvetler efendim, manilerine. Mani de, davulumuz da tamam. Hani şu davulcular arası yarışma dediğin ya hani davulcusu tar. Evet demiştim. İşte onun sonucusu sen olur musun? E, programın içeriğine bakmam lazım tabii. E, i̇çime sinerse e, neden olmasın Karagöz'üm? İçine siner orada şüphe yok da sponsor işi biraz şüpheli. Senin bu dediklerin olsun sponsoru hazır bir. Hadi ya bu güzel haber. Bak bu haber üzerine ilham geldi. <gülüyor> Dili tatlı olanın hurmayı yutanın burada şey gider ne gider kaval ha. E, e, gitsin bakalım Karagöz'ün. Açılsın kapıları cennetin bakalım. İlham mani diyorsun yani. Kaynağı sel oldu. E, ilahi Karagöz madem davul buraya sığmadı şöyle program bittikten sonra diğer salona geçelim de sen şöyle gür bir davul çal bakalım. Şey çalayım tabii. Çalarım çalarım. Yav Hacı Yav ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Şu arkası kasalı bir araba tutsam. Eee? Ondan sonra benim bataryayı oraya sığdırsam da Eee? Tamam mı? Ondan sonra da mahalle arasında böyle hem arabayla turlasam ben de bir yandan çalsam. Öyle gezmeye de son. Biraz tabii ee, benzin masrafı olacak ama sonuçta bahşiş toplayacağım için olsun o kadar. Yani bahşiş. ...işleri de böyle az buz almayı düşünmüyorum ben mesela... ...en aşağı her kapıdan bir on lira alırsak... ...bizim mahalle... ...ne diyorsun ya? Efendim... He? ...bizim masraflar artmadan bitirelim programı... <gülüyor> ...her ne kadar sürçülisan ettikse... ...affola Affala. efendim... ...ama şu, şu kasalı araba işini tuttum ha... ...güzel fikir...